kullanmaya başladığı andan itibaren, insan zihni sürekli sorularla meşgul olur. Hayatı öğrenmeye yeni başlayan çocuklarımızın her şeyin ismini sormaya ne kadar meraklı olduğunu görürüz. Onların sorduğu bu ne sorularına cevap vermekten yoruluruz bazen. Gün geçtikçe bu sorular daha da çoğalır ve artık neden ziyade, niçin, neden sorularıyla muhatap oluruz. Çocukluktan başlayan bu sorgulama süreci aslında bir ömür boyu devam eder ve biz daha tatminkar cevapların peşine düşeriz. Kimi zaman kendi içimizde, kimi zaman da dış dünyada sorularımıza cevap bulmaya gayret ederiz. Kadim zamanlardan bu yana insan olarak en çok sorduğumuz soru ise kim olduğumuz ve ne için yaşadığımız sorusudur. Diyanet İşleri Uzmanı Doktor Lamia Levent Abull'la İslam düşüncesinde insanı konuşacağız bu akşam. İnsan üzerine sorular soracak, insanlığın temel sorularına İslam penceresinden cevaplar arayacağız. Düşüncenin özü başlıyor. Damya Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah iyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz elhamdülillah. Bugün sizinle insanı konuşacağız. İnsan hakkında tarih boyu çok çeşitli tanımlar yapılmış esasında. Dünyaya gelen her insan kendini bir şekilde merak etmiş, ne, nasıl bir varlık olduğunu ne için yaşaması gerektiği üzerinde kafayı yormuştur az çok. İlim dallarında da biz insanın çok çeşitli şekillerde tanımlandığını görüyoruz, herkes kendi zaviyesinden insanı tanımlamaya çalışıyor. Sosyolojik bir varlık olarak görenler var, konuşma özelliğini ön plana çıkararak konuşan bir varlık olarak tanımlayanlar var insanı. Ee, yine Gülşen hocamızla daha önce bahsetmiştik, homonarrans diye insanın hikaye etme, hikaye üretme özelliğine e, vurgu yaparak böyle bir tanımlama yapan e, filozoflar var. Tıpta, felsefede, e, psikolojide. sosyolojide, psikolojide, her alanda bir şekilde insan tanımlanmış. E, bir tür olarak, sosyal bir varlık olarak e, farklı tanımlarına rastlıyoruz insanın. E, Peki İslam dünyasında biz insanı nasıl tanıyoruz? İnsanın yerine, konumunu bir görelim. Aslında sizin söylediğinizden hareketle ben ona geçmeden önce bir şeyler de söylemek istiyorum. Çünkü hiçbir devirde insan bu kadar indirgenerek ve bu kadar parçalara ayrılarak tarif edilmemişti. Özellikle de bu modern dönemlerin sorunlarından bir tanesi olarak görüyorum. Çünkü hani insan neredeyse madde indirgendi ve sadece bir açıdan insan değerlendirildi. O açıdan insana bakıldı, madde planından insana bakıldı. Bu da insanlık için aslında çok büyük bir... Tehlikeyi ve pek çok handikabı da beraberinde getirdi. Aslında sizin söylediğiniz farklı görüşlerin, düşüncelerin, dinlerin, felsefe akımları insana dair yapmış olduğu bu tanımlamalar pek çoğu insan için doğru. Ancak bunlar insanı bir yönüyle ele aldıkları için insanı bütüncül bir yaklaşımın, bakışın olmadığını görüyoruz. Bu tıpkı Hazreti Mevlana'nın. Fil hikayesinde anlattığı e, hikayeye benziyor. E, malumunuz olduğu üzere e, bir gün e, karanlık bir odaya bir fil koyarlar ve daha önce hayatlarında hiç fil görmemiş insanları bu odaya koyup fili tarif etmelerini isterler. Ve e, odaya giren e, karanlık odaya, film bulunduğu o karanlık odaya girenler, Filin mesela bacağını tutan fil bir sütuna benziyor diye fili tarif eder. İşte hortumunu tutan fil hortuma benzeyen bir hayvandır diye fili tarif eder. İşte dişine dokunan sert bir cisme benziyor, sert bir varlıktır fil diye fili tarif eder. Esasında bütün bu tanımlamalar fil için doğru olmakla birlikte aslında fili bütün olarak tarif etmekten, ortaya koymaktan uzak yaklaşımlar olduğunu görüyoruz. Nitekim bu bakışlar da öyle aslında. İnsanı farklı veçelerin ortaya koyuyor ama o bütünlüklü bakış dediğimiz bakışı biz İslam dininde görüyoruz. Hatta Kur'an-ı Kerim'de allah Teala insanı tanımlarken der ki yaradan hiç bilmez mi? Çünkü bizi yaratan aslında bizi en güzel şekilde tarif eden, tanımlayan ve ortaya koyan varlık Cenab-ı Hak'tır. O yüzden İslam dini aslında insana madde ve mana planından bütüncül bir bakışla bakmıştır. Yani insan hem maddi yönü olan hem de manevi yönü olan hem beden hem de ruhtan müteşekkil bir varlıktır. Bahsettiğiniz bugün parçacı yaklaşımın sebebinden, sebepleri arasında zaten insanın sadece maddi yönünün ele alınmasıydı. Evet, evet ve manevi yolunun ihmal evet. edilmesi. Aslında ]ydi. o kadar şu anda günümüzde o kadar beden ve maddi plan ön plana çıkarıldı ki insanlar kendilerini sadece bedenden müteşekkil bir varlık olarak görüyorlar. O yüzden aslında ve bütün insanlığın de bu yolda sanki Tabii oluyor. evet onun için onu güzelleştirmek için onu ön plana çıkarmak için yani insan eşittir beden gibi bir algı var maalesef modern dünyada. dolayısıyla aslında insanın buhranları da insanın sorunlarının da aslında kökeni de bu bakış var. Ama biz bakıyoruz Allah Teala İslam dinin aslında şu da vardır hani tamamen bedeni dışlayan yaklaşımlar da vardır. Hani bedeni bir kafes gibi gören, bir hapishane gibi gören yaklaşımlar var. Hatta onu eziyet çektiren hani bir takım dinler de var. Dolayısıyla ondan kurtulunması gereken bir şey gibi bakan yaklaşımlar var. Ama İslam dininde böyle bir yaklaşımın olmadığını görüyoruz. Çünkü allah ile Teala insanı hani biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinde diyor ki biz insanı kuru çamurdan ve şekillendirilmiş balçıktan yarattık buyuruyor. Yani aslında insanın madde yönü topraktan teşekkür edilmiştir. Yine bu Teğabün suresinde Allah Teala insanı çamurdan yarattığını söylüyor ama ona diyor biz çok güzel bir şekil verdik diyor. Yani o yaratılırken aslında hani yaratan kim ve şekil veren kim diye baktığımız zaman aslında e, yaratanların en güzeli Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla onu yarattığı da e, çok güzeldir noktasından baktığımız zaman bunu yine Tin Suresi'nde görüyoruz karşılığını. allah Teala ne buyuruyor? Biz insanı Ahsen-i Takvim'de yarattık. En güzel şekilde yarattık. En güzel şekilde yarattık. En güzel biçimde yarattık. Hatta İmam Gazali insanın, hani bu insanı anlatırken e, hem Kimya-i Saadet'te hem de e, İhya-i Ulu İnsan der, o kadar mükemmel bir yaratılışla yaratılmıştır ki yani beden olarak bu mümkünat aleminde yaratılabilecek en mükemmel şekilde yaratılmış. Yani bunun daha ötesi düşünülemez diyor. Bu da tabii ki ahsen-i takvim olarak Kur'an-ı Kerim'de karşılığını buluyor. Müfessirler bunun insanın biçimi olarak, şekil olarak tabii ki biz hani... Ruhi yöne de değineceğiz ama maddi planda baktığımız zaman insan şekli olabilecek en mükemmel şekildir ve bunun daha bunun daha mükemmeli yoktur. Allah insanı hatta iki eliyle yaratmıştır buyurur. Yani bizzat şekil veren, şekillendiren o balçıktan, o çamurdan yaratan. Cenabı Hak'tır. Ama bu madde planında böyle. E, çok mükemmel bir yaratılış. E, diğer taraftan yine biraz önce hiç suresinin ayetlerini okuduk hani e, topraktan yaratıldığına dair. allah Teala devamında şöyle söylüyor. E, biçimlendirdiğim insana kendi ruhumdan üfledim buyuruyor. Yani burada e, diğer taraftan insanın Madde e, yönünün yanı sıra manevi e, planda insana baktığımız zaman insanın allah Teala'nın ruhundan üflülen bir e, ruhla hayat bulduğunu ve hayat sahnesine çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla her iki açıdan da e, insanoğlu yaratılmışların en mükemmeli ve en üstünüdür. E, bizzat allah Teala'nın ben e, hani e, bu yaratılışla ilgili insanın yaratılışla ilgili özellikle ihyada çok güzel bahisler var. Orada insanı bütün ayrıntılarıyla ele alır. Hatta bir gözü o kadar güzel anlatır ki özellikle o bahsi okumanızı evet. isterim. Orada böyle en ince ayrıntılarına kadar Allah-u nasıl mükemmel bir yaratılışla nasıl muhteşem bir yaratılışla o organları yarattığını tek tek izah eder sayfalar boyunca i̇mam Gazali. Dolayısıyla burada biz bakıyoruz hani çok mükemmel bir beden ve Cenab-ı Hakk'ın ruhundan üfürülen ruhla vücut bulmuş, hayat bulmuş mükemmel bir yaratılış görüyoruz. O yüzden insanoğlu aslında Cenab-ı Hakk'ın şaheseridir. Yani bütün mahlukat içerisinde yaratmış olduğu en üstün, Özellikle. en değerli ve en e, mükemmel varlık insanoğludur. Hatta e, Mevlana Hazretleri şöyle der insan için o da çok güzeldir. İnsan der hani hep zıtlıkları içinde barındırır. Biraz sonra konuşmamızın devamında o zıtlıklardan da bahsedeceğiz. E, der ki insanoğlu e, topraktan yaratılan bedeni insanı toprağa çeker ama göklerden cenabı haktan gelen o ruh ise insanı semaya, Rabbine çeker, ona bağlar. Dolayısıyla aslında insan ikisi arasında hayat sahnesine gönderilmiş, işte semavatla arz arasında yolunu bulması için bu dünyaya gönderilmiş muhteşem bir varlık diyebiliriz insanın yaratılışındaki özelliklerden bahsettiniz. Her birinin ayrı ayrı çok önemli, kıymetli olduğunu söylediniz. Kur'an-ı Kerim'de de biz yaratılışından itibaren insanın bütün yaratılış aşamalarının çok ayrıntılı bir şekilde anlatıldığını ve buna özellikle farklı surelerde farklı ayetlerde dikkat çekildiğini görüyoruz. Bu da bize bizi yaratan Rabbimizin gerçekten çok önemsediğini ve bize çok büyük bir kıymet verdiğini gösteriyor aslında. İslam'da insanın tanımı dan biraz bahsetmiş olduk ama İslam'da insana biçilen değeri ifade edelim mi biraz daha? Evet. Çünkü insan olmaktan öte, onun ne kadar değerli bir varlık olduğu ve çok önemli görevler üstlendiği evet. daha çok vurgulanıyor Fransada. İnşallah deneciz. Aslında hani şimdi insanoğlu hani beden ve ruh gerçekten çok mükemmel yaratıldı. Belki bunlar üzerinde daha uzun bahislerle konuşulabilir ama burada bir de başka özelliklerine de çok kısaca değinelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bilirsiniz siz de böyle sahneler anlatır Allah-u Teala. Özellikle de insanın yaratılışıyla ilgili çok güzel sahneler var. Bunlardan bir tanesini ben burada paylaşmak istiyorum. O da şudur hani melekler var Cenab-ı Hak var ve Adem aleyhisselam var yaratılan ilk insan ve ilk peygamber. Bu Bakara suresinde geçen, geçer bu olay. allah Teala meleklerine şöyle der, der ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, insanı yaratacağım diye meleklerine söyler. Aslında bir, bir sembolik bir anlatımları bu. İnsanı daha iyi tanıyabilmemiz, insanın değerini daha iyi takdir edebilmemiz için Cenab-ı Hakk'ın Varlık bizim… Varlık kategorilerinin arasında evet. da onun konumunu Aha. belirlememiz için. Tabii oradan insan nedir, değeri nedir çok farkında değiliz aslında. İnsanlık daha doğrusu belki çok farkında değil. Ve melekler o zaman itiraz ediyorlar diyorlarken yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın dediklerinde bu da yine bahsi diğer uzun neden itiraz ettiler ama tabii ki haklı bir itirazdı. Çünkü yeryüzüne biz baktığımız zaman insan kadar kan döken, bozgunculuk çıkaran başka hiçbir varlık yok. Dolayısıyla bunun üzerine allah Teala aslında tam olarak melekler de bilmiyorlardı insanları hususiyetlerini değerini ve Allahü Teala o Adem'e bütün varlığın isimlerini öğretti, eşyanın isimlerini öğretti. Bu Adem aleyhisselamın şahsında aslında bütün insanlığa verilen o ilimdir. Ve bizzat Cenab-ı Hak tarafından e, insanlara verilmiştir. Ve bütün insanlarda potansiyel olarak Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bu ilim vardır. Bu tabii ki eşyanın bilgisi, eşyanın ismi demek. İlim öğrenme kapasitesi var. Tabii ki tabii. o var ve e, bütün bu ilimlerin de hani e, biz nasıl ilim elde ediyoruz? O kavramlar üzerinden, isimler üzerinden e, ilmi e, öğreniyoruz. Ve bütün bunları e, Adem Aleyhisselam'ın şahsında aslında bütün insanlığa, Öğretmiş oldu. Daha sonrasında meleklere dönüyor Cenab-ı Hak Adem aleyhisselama bu ilmi verdikten sonra. Ve diyor ki işte bana bu eşyanın ismini, varlıkların ismini söyleyin diye sorduğu zaman melekler tabii ki orada biz hani senin bildirdiğinden başkasını bilmeyiz diye Cenab-ı Hak'tan bir özür beyanında bulunuyorlar. Ve bu sefer Adem Aleyhisselam'a dönüyor. Yani Cenab-ı Hak diyor ki öyleyse sen isimlerini söyle diyor. O ilmini ortaya koyduğu zaman burada Kur'an-ı Kerim iki yerde geçer bu olay. Birincisinde secde olayı. Yani meleklerin e, Hazreti Adem'e secde etmesi bu e, ilmi e, izhar ettikten sonra melekler secdeye kapanırlar e, Adem Aleyhisselam'ın e, önünde. Bu şu sembolik bir anlamı vardır aslında hani secde Cenab-ı Hakk'a yapılır ama orada Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen meleklerin secde etmesi aslında orada e, Adem Aleyhisselam'ın değerini takdir etmektir. E, aslında Adem'in şahsında e, Cenab-ı Hakk'a yapılan bir se secdedir çünkü o ilmi de öğreten e, evet. Cenab-ı Hak'tır. Sonrasında böylece hani bu olaydan biz bakıyoruz ki aslında insana verilen Cenab-ı Hak tarafından verilen en önemli özelliklerden bir tanesi de ilim sahibi olmasıdır. Çünkü bu sahip olduğu ilimle Cenab-ı Hakk'ın kendisine yüklediği yeryüzünü imar ve inşa etme, kendisini bilme, Rabbini bilme, görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirebilme açısından ilim çok önemlidir. Bunun yanında irade ve Cenab-ı Hak insana irade gücü de vermiştir. Meleklerden insana ayıran da aslında bu iradedir. Çünkü hani biz biliyoruz hep söylediğimiz konudur. Melekler ne yaparlar onların vazifesi aslında hiç sorgulamadan i̇taat. evet itaat, itaat etmektir. Ama burada allah Teala ne yapmak istedi aslında? İradeyi verdi ki insana insanda irade var ve bir de seçim gücü var. Bu iradeyle ve akılla tabi bu irade ve aklı kullanarak acaba Rabbini bilecek mi? Rabbini tanıyacak mı, ona secde edecek mi, ona itaat edecek mi? Dolayısıyla burada insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli hususiyetlerin başında biz neyi görüyoruz? Bir ilim sahibi olmasını görüyoruz, akıl sahibi olmasını görüyoruz ve seçim yapma gücüne sahip, tercihte bulunabilme, iradede bulunabilme gücüne sahip bir varlık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da insanı diğer varlıklardan ayıran ve onun yücelten özellikler olarak, sayabiliriz. Evet. Biraz önce de söylediğiniz insanı yücelten en önemli özelliklerden biri de Allahu u Teala'nın ona kendi ruhundan üflediğini belirtmesi. Evet. Yani burada da e, yine bir noktaya temas edelim isterseniz. E, Allahü u Teala burada kendi ruhumdan üfledim derken e, esasında ona verdiği kıymeti e, göster e, Göstermek üzere böyle Tabii bir ki. ifade kullanıyor. Ee, yoksa hani Hristiyanlıktaki gibi ontolojik anlamda Allah'tan bir parça taşıma e, gibi bir e, şeyden söz etmiyoruz. Ee, burada İslam'ın ayrıca bir vasfı bizim için. Ee, i̇nsan çok yüce, e, yaratılmışların en üstünü olan bir varlık ama Allah'la arasında yine bir e, mesafe var. Onun yeri, konumu. Böylece çizilmiş oluyor İslam düşüncesinde. İnsanlık tarihinin en önemli sorularından birisi de insanın niçin var olduğudur. Evet. Yani Allah-u böyle güzel bir varlığı, mükemmel bir varlığı yarattı. Onu özen özenerek her türlü şekilsel ve manevi unsurları da katarak yarattı. İnsanların gerçekten hep merak ettiği, Doğu'da ve Batı'da bütün düşünürlerin, filozofların üzerinde kafa yorduğu bir soru. İnsan bu dünyaya neden gelmiş? Biz ünlü düşünürlerin kitaplarında da görüyoruz, özellikle Tolstoy'un bazı kitaplarında bu konuya yoğun olarak değinilmiş. Şöyle Onların itirafları şu şekilde, bilimsel gerçekler, rasyonel olarak bildiğimiz şeyler kainattaki bazı şeylerin sebep ve sonuçlarını çok iyi bize açıklıyor hepsi birbiriyle uyumlu bir şekilde bir ilke, ilkeler sistemi içerisinde devam ediyor. Fakat bu ilkelere yön veren, bu ilkeler niye var, bunun sonucunda bu oluyor ama bunun amacı ne? Amaç konusunda tıkandığı noktalar oluyor ve bu konularda bize en çok yardımcı olacak şey dinler, inanç sistemleri oluyor. Kur'an-ı Kerim'de de biz birçok ayette insanın aklını kullanarak bazı gerçeklerin farkına varması gerektiğini istediğini görüyoruz Rabbimizin. Özellikle Ali İmran suresinde 190. ayette aklı selim sahibi insanlara yönelik, ee, sorular var. Ee, diyor ki yani çevresine göklerde ve yerde yaratılmış olan varlıkları inceleyerek akıl, aklı selim sahiplerinin düşündüğüne dikkat çekiyor. Ve Rabbena me halaktahâze batılâ ee, sen bunları boş yere yaratmadın buna vurguluyor, dikkat çekiyor Rabbimiz. Buradan hareketle bunların hiçbiri boşuna yaratılmadıysa en mükemmel en güzel surette yaratılmış olan insan neden yaratılmıştır? Evet. İslam bize bu konuda nasıl cevap veriyor? Aslında bu çok kadim bir soru. ilk insanla başlayan bir soru bence ve her insanın muhakkak aslında bu sorgulamanın içerisine girmesi gerekiyor. Yani hem bu hayatı hem bu hayat öldükten sonraki hayatı anlamlandırması noktasında aslında her insanın kendisine sorması gereken çok temel sorular. Şimdi hep söylediniz ya akla etmek düşünmek o kadar çok vurgu var ki Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hak o kadar çok yani bu aklı verdi seni yarattı muhteşem bir yaratılışla dünyaya gönderdi. Yani insan düşündüğü zaman kainata da bir baktığımız zaman aslında uçsuz bucaksız sonsuz bir kainat var önümüzde. Yani aslında insanın bütün bunlara bakıp da bu sorgulamanın içerisine girmesi gerekiyor. Çünkü allah Teala hani diyor ya ben hani sizi yarattım ama size yollarımı da gösterdim hani bizi bu dünyaya gönderdi ama başı bizim tabi başıboş da bırakmadı, sahipsiz de bırakmadı ve bu dünyada bizim yolumuzu bulabilmemiz için de aslında önümüze o kadar çok imkan, o kadar çok fırsat, o kadar çok şey koydu ki önümüze. Hani en başta dedik akıl, irade verdi, ruh verdi, bunları verdi bize. Ama diğer taraftan insanı bu dünyaya gönderirken insana yardımcı olabilecek kitabı ve peygamberi de gönderdi aslında. Ve hatta onları göndermese bile, hani Hazreti İbrahim'in Allah'a bulması olayı anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Kainatteki tabii ki, var. tabii ki. Çünkü nedir? Aslında yıda biz yaratılmadan önce, yani insan beden olarak yaratılmadan önce ruh, ruh olarak yaratıldığı, yaratıldığı demde, bütün ruhları gene orada çok güzel bir sahne anlatılır. Çok muhteşemdir o. Hatta hani bilimsel olarak da gerçek ispatlandı. Hani insanın inanma ihtiyacı, inanç geninin falan bulunduğu Gerçi bunlar bizim için çok önemli değil. O konulara da girmek istemiyorum. Bizim için nedir? Esas alacağımız Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleridir. Gerçekten çok muhteşem bir sahnedir o. Bütün ruhlar toplanıyor ve Cenab-ı Hak bütün insanların ruhlarına neyi soruyor? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani aslında biz hepimiz biliyoruz. O var bizde. O yüzden hani o sorgulamayı... Size evet diyoruz. Evet, evet diyoruz. Evet diyoruz dedik hatta. Yani biliyoruz Rabbimizi evet dedik. Ama sonra bu dünyaya gönderilince insanoğlunu çeldiren çok şey var. İnsanoğlunu hatta o sorgulamadan insan, uzaklaştıran insan, çok şey var. İnsan isminin o unutma kökenli anlamından itibaren Aynen. bu ahdi unutmasından geldiği de söyleniyor. Hı hı. Hatta biliyorsunuz hani Hazreti Adem'in o şey hatayı işlediği zaman unutturuldu diyor ona. Bu da insanın yine özelliklerinden bir tanesi. O yüzden bu biz unutan bir varlığız ama ne diyor Kur'an-ı Kerim? E, Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz isimlerinden bir tanesi zikirdir, hatırlatan bir kitaptır. Bizzat allah Teala Kur'an'ı öyle e, tahsif eder ve e, Peygamber Efendimizin de isimlerinden bir tanesi yine Kur'an-ı Kerim'de müzekkir olarak geçer. Yani o unutan e, insana hep allah Teala hatırlatıyor. Peygamberiyle hatırlatıyor, kitabıyla hatırlatıyor, kainat kitabıyla hatırlatıyor ve aynı zamanda insan da aslında bir kainattır. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de hani bu soru çok temel bir sorudur. Ben kimim, niçin yaratıldım, niçin buradayım? Yani bu kadar muhteşem bir insan sadece yemek içmek için, işte işe gidip gelmek için, uyumak için yaratılmadı. Bunun çok daha ötesinde gerçekten anlamları olan, bunun çok daha ötesinde anlamı, değeri olan bir varlık. Onun için yaratıldığı insanoğlu. Zannedersem i̇bn Arabi'nin bir sözü, burada onu zikretmek isterim. Orada şunu söyler, der ki allah Teala insanı kendisi için, kainatı ise insan için yarattı. Ama insanoğlu ne yaptı? Kendisi için yaratıldığı varlığı bir tarafa bırakıp kendisi için yaratılan şeylere mey meyletti. Hmm. İşte dolayısıyla bu dünya hayatında da aslında insanoğlu biraz e, hani oyalanmak için verdi aslında bir takım şeyler. Hep Kur'an onu söyler dünyayı bir oyun eğlence yeri olarak e, der. Maalesef o oyuncakları çok dağıldığı zaman bu sorgulamadan da uzaklaşıyor insanoğlu. Hmm. Dolayısıyla o sorgulamadan uzaklaştığı e, zaman da asıl yaratılış gayesinde Unutmuş oluyor ve bunu bize peygamberler ve Kur'an-ı Kerim e, kitabımız bize hatırlatır ve ne, de, ne der allah Teala ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler bana kulluk etsinler diye yarattım ve hatta e, İslam alimlerin müfesirler aslında orada ibadet etsinlerden maksadım. Beni bilsinler, beni tanısınlar. Çünkü bazen hani ibadetlerimize de baktığımız zaman, hani o sorgulamayı yapmadığımız zaman ben kime ibadet ediyorum? Allah'ı tanımadığı zaman, yaradanını tanımadığı zaman. Tabii kendini hı. de tanımadığı zaman aslında. Orada dolayısıyla allah Teala melekler gibi bir kulluk istemiyor bizden. Sizin de dediğiniz gibi otomatiğe bağlanmış, rutine bindirilmiş bir kulluk istemiyor. Ama siz sorguladığınız zaman, Allah Taal o cevapları zaten hem sizin içinizde var hem kainatta var. Ne diyor? Benim varlığımın delillerini ben afakta ve enfüste size göstereceğim diyor. Yeter ki siz bakın. İçeride Dolayısıyla mi? burada başta Kur'an okumak, orada çünkü bizim aradığımız şey sorunların cevabı Kur'an-ı Kerim'den başta. Biz oraya baktığımız zaman o zaten o cevaplar bizim önümüze serili, açık Yeter ki o hani diyor ya ilk Kur'an'ı okumaya başlarken Bakara suresinde girerken bu ancak diyor hidayete tabi olanlar için şey olan hidayet rehberi olan bir kitaptır yani onu isteyenler için. Onu arayanlar için gerçekten o zaman kitap da kendini açar. Ve yine o ayet-i kerimede allah Teala'nın buyurduğu üzere bir de kainat kitabını da tabii ki okumak lazım. Yani o uçsuz bucaksız kainat da boş yere yaratılmadı. Evet. Allah-u Teala'nın bunun da yaratmasının hikmetleri üzerinde hele düşünmeye, tefekküre bu kadar vurgu varken bizim o sığ dünyamız içerisine hapsolup bunları görememek gerçekten insanın kendisine Allah-u Teala tarafından verilen değeri de hakkıyla idrak edememek dememesidir e, anlamına gelir. Yine bir e, hocamızın çok güzel bir sözü vardı. E, diyor ki öyle bir hayat yaşayın ki allah Teala'nın sizi yarattığına değecek bir hayat yaşayın. Hani e, maalesef bunları bazen farkında olmadan insanlar bir hayat sürüp bu dünyadan ayrılabiliyorlar. Ee, ama bu sorgulamayı yaptığımız zaman dediğim gibi e, kainata o gözle baktığımız zaman bunu görebileceğiz. Diğer bir ayette bilirsiniz nedir? İnsanın kendisidir öyle der. Anfüste yani, yani sizin içinizde de allah Teala ayetlerini e, koydu. Dolayısıyla aslında e, insan kendisine de baktığı zaman, kendi üzerinde kendi yaratılışı üzerinde de düşündüğü zaman o hakikate ulaşabilecektir. Zaten en hikmetli sözlerden bir tanesi o hikmetin başı nedir? Refsini biler, Rabbini Rabbini bilir, Rabbini bilir. Hani Yunus Emre'nin dediği gibi ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen Nice yaşamaktır. E, aynen öyle yani dolayısıyla insanın da kendisini bilebilmesi için bir kere önce kendisine dikkatini vermesi lazım. Ama şimdi o kadar çok insanın dikkatini kendisinden, kainattan, yaratıcısından uzaklaştıran o kadar çok şey var ki e, dolayısıyla e, bu o, şeyleri biraz azaltmak gerekiyor. Evet. İnsanı e, o asıl hakikatinden, aynen. kendi hakikatinden, Rabbine olan hakikatinden uzaklaştıran e, o etkileri biraz azaltmak gerekiyor. Yani hani bu pandemi günlerinde de belki aslında biraz içe dönüş Ben onu aslında. öyle görüyorum aslında bunu insanlık için tamam bir takım çok zorlu günler geçiyoruz. Bütün insanlık ailesi olarak Rabbim inşallah en kısa zamanda bu şeyden, bu hastalıktan, bu virüsten bütün insanlığı kurtarsın niyazında duasında bulunuyoruz. Ama diğer taraftan hep hani bizim mu da de ne, neyi vardır? Hani şunu derler aslında o derdin içindeki dermana bakmak, zorluğun içinde. Peki kolaylığa bakmak, hikmet pencerisinden bakmak. Dolayısıyla hani siz bu kadar kendinizi kaybettiniz. Öyleyse hadi biraz evde kalın, biraz kendinize dönün. Aslında bu da yine hepimiz için bir fırsat. Aslında insan dayandığı diğer şeylerden uzaklaştık, uzaklaşınca aslında onların asıl dayanılacak şeyler olmadığını görmüş oluyor. Bizim için de belki bu bir fırsat. Bir ee, arkadaşım öyle söylemişti. Bu korona da hemen sözünüzü kesmeyeyim. Ya eşim yanıma gelemedi dedi hastayken. Çocuklarım gelemedi, annem babam gelemedi o kadar dedi o zaman anladım ki yani ya yani aslında bu dünyada tek başınasın ve Rabbinle birlikte. Ondan başka varlık. Sizin, evet dayanabileceğim. dayanabileceğim ondan başka kimse yok aslında öyle diyor allah Teala da zaten Kur'an'da. Sizin için asıl dost benim, asıl sevgili benim, asıl vekil benim. Biz de Aslında bunları hep okuyoruz biliyoruz ama yaşayarak öğrenmek Kesinlikle. belki de bu olsa Aha. gerek. Ee, i̇nsanı yaratılış gayesinden uzaklaştıracak çok fazla çeldirici olduğundan bahsettiniz Lamia Hanım. Evet. Ee, insanı çeldiren dış çevrede çok fazla şey var ee, ama insanın bir özelliği de var ki bunlara inanabiliyor, bunlara kanabiliyor. İnsanın bir takım eksiklikleri ve zaafları var. Ee, i̇nsanı tanımlayan düşünürler e, insanın bu yönüne de dikkat çekmişler aslında. Shakespeare'in sanırım bir sözünde insan bu eksikliklerle var olduğunu söylüyor, İnsanın, insan yapan şeyin bu eksiklikler olduğunu söylüyor. Biz de bunu zaten Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden biliyoruz. Peygamber Efendimiz zamanında bir olay anlatılır belki izleyenlerimizin de aşina olduğu bir olaydır. Hanzala el-Üseydi isimli bir sahabe o dönem için bir gün yolda yürüyerek Hanzala münafık oldu diye bir söylemde bulunur ve telaşlı bir şekilde yürürken Hazreti Ebubekirle ile karşılaşır ne oluyor işte Allah senin bu söylediklerinde nedir diye cevap verdiğinde Hanzal'a şöyle söylüyor ee, biz peygamber efendimizin yanındayken ben cenneti ve cehennemi görür gibi oluyorum. Onun o, e, anlattıkları bana o kadar tesir ediyor ki e, kendimi onun yanında çok iyi hissediyorum. Ama dışarıya çıkıp da günlük telaşemize devam ettiğimizde, e, iş yerimde, aile hayatımızda biz bu hususları unutuyoruz. E, ben kendimin münafık olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Böyle bir hassasiyet gösteriyor. E, Hazreti Ebu Bekir başlangıçta e, çok... E, anormal bulduğu bu ifadeyi biraz daha empati yaparak yaklaşmaya başlıyor. Hepimizde aslında böyle bir durum var diyerek endişeleniyorlar ve Peygamber Efendimize bunu bu hususu sormaya gidiyorlar. Peygamber Efendimize gelip bu olayı anlattıklarında Peygamber Efendimiz onlara çok güzel bir cevap veriyor. Aslında hepimizin de çok düşünmesi gereken bir cevap. Diyor ki eğer siz her zaman benim yanımda olduğunuz şeklinizle kalsaydınız o zaman e, evlerinizde yollarda yataklarınızda melekler sizinle musafaha ederdi yani artık siz melek kategorisine geçerdiniz ama siz insansınız e, ve Peygamber Efendimiz sözlerini şöyle bitiriyor insan bu biraz öyle biraz öyle bir gün öyle bir gün böyle e, insanın zahafları eksiklikleri olduğuna dikkatlerimizi çekiyor. Evet. Bu zaaflardan bahsedebilir miyiz biraz? Evet aslında sonsuz salat ve selam ediyoruz efendimize. Aslında biraz hepimizin durumu Hanzalo'nun durumu gibi <gülüyor> diyebiliriz. Çünkü aslında hani biraz önce dedik insan zıtlıkları kendine mecliden bir varlık. Yani hani dedik ya esfel Safil'in esfel Safil'inde de düşebiliyor aşağıların aşağısına ama aynı zamanda ah seni Takvim üzere de yaşayabiliyor. Dolayısıyla önemli olan aslında insanın bu zaafların farkında olabilmesi. Yani hani hiçbir zaman için Allah Teala zaten hani e, insan için hani e, Eksiklik de var, kusur da var, günah da var. Ama aynı zamanda insan için iman var, ibadet var, diyargamlık var, sevgi var, merhamet var, şefkat var. Dolayısıyla aslında insanoğlu bütün bu dediğimiz bu artı ve eksi yönleri potansiyel olarak da yaşayarak da kendisinde gösterebilen bir özelliğe sahip olan bir varlık. Dolayısıyla burada aslında insanoğlunun biraz bunun farkında olması lazım. Yani hani ben şunu aslında ifade etmek istedim biraz önce de sözlerimde. Biraz fazla galiba biz dalabiliyoruz bazen aslında hani şeyler şöyle derler mutasavvıflar aslında insanoğlunun her an bir muhasebe ve murakabe halinde olması gerekiyor. Yani biraz dağıldığı zaman sonra tekrar bir kendine gelip kendini bir ölçüp tartması, kendisine bir çeki düzen vermesi anlamında. Çünkü şöyle der Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde çok güzel bir duadır bu. Ve belki de bizim insan olarak da durumumuzu çok güzel özetleyen bir duadır bu. Ey Allah'ım der göz açıp kapayıncaya kadar dahi beni nefsimin eline bırakma. Yani, evet dolayısıyla burada aslında insanoğlunu biraz da o dediğimiz o hakikatten uzaklaştıran belki biraz da o dünyanın hengamesine daldıran aslında nefsane arzuları ve istekleri. Dolayısıyla burada o mürakabe ve muhasebe halini aslında her an hani hayatımızda işlerlik hale getirdiğimiz zaman aslında insanoğlu da o... Hayatın dengesini, o hayatın kıvamını da e, bulabiliyor. Çünkü e, hani şeydir, e, e, bu dünya hayatında aslında bizim gönderili, gönderilişimiz de aslında biraz o e, kendimizde bulunan olumsuzlukları biraz nötralize etmek, e, biraz onları terbiye etmek e, ve bu yolla aslında insanlığımızı ve potansiyelimizi ortaya çıkarmaktır. Bu hem iyiye hem kötüye meyilli olan tabii, kişiliğimizi iyilik yönünde de, Geliştirmek. E, geliştirmek aslında bunu da işte mutasaffuzlar şöyle özetlemişlerdir nefsin tezkiyesi kalbin tasfiyesi yani nedir her insan kendine bakacak. Eksi olan yönlerim nelerdir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle söyler. Hani insan nankördür, acelecidir, zaaflarına, Zalim. evet zalimdir. Zaaflarına yenik düşer, işte merhametsizdir, kan dökücüdür, bozguncudur. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'den insanın eksi olan. Şu anda yeryüzünde bizim gördüğümüz hani bu da yapılır mı dediğimiz aslında bütün o kötülükler insan kendinde barındırabiliyor. Bunu insan bakıp hani hangisi bende var diye kendine bakması lazım hani o yüzden hani kendini bilmek dediğimiz zaman aslında kastettiğimiz de bu zaaflarını, eksikliklerini, hatalarını, kusurlarını görebilmek. Yani Peygamberimiz neden günde yetmiş kere istiğfar ederdi ve istiğfara bize tavsiye ederdi? Çünkü aslında her an bizim gaflete düşebilme tehlikemiz var. Onun sebebi de odur yani. O yüzden hani her işlediğimiz hata kalbimizde aslında bir şeyi ortaya çıkartır, leke oluşturur. Aslında bu oluşan leke, mutasavvıflar bunu şey derler, o bir hani karanlıktır, Allah'la aranda bir perdedir, zulumat perdesi derler buna mutasavvuflar dolayısıyla o perdeyi kaldırabilmek için de onu istiğfarla düzeltmek ama o da geçerli olabilmesi için insanın gerçekten onun farkına varabilmesi ondan dolayı pişmanlık duyabilmesi ee, ve ondan sonra Allah'tan af dileyebilmesi. Yani budur. Ka nefsin teskiyesi için e, o kadar çok kitaplar, o kadar çok e, yollar var ki bunları da tabii ki e, zamanımız yok burada evet. zannedersem çok kısaca denilelim. İkinci yönü ise kalbin tasfiyesidir. O da yine Peygamber Efendimiz'in hadis şeriflerinde buyurduğu üzere hani e, vücutta bir et parçası vardır. O iyi olursa bütün vücut iyi olur. O kötü olursa bütün vücut kötü olur dediği aslında o kalptir. Mutasraflılar da o yüzden kalbin tasfiye edilmesine arınmaktadır arındırıp saflaştırmasına çok önem vermişlerdir ve hatta kalp nedir çok merkezi bir yere sahiptir ve nazargahı ilahi olarak görülmüştür o yüzden kalbi biz ancak tasfiye ettiğimizde arındırdığımızda temizlediğimizde işte o günahlardan istihbarla temizleyeceğiz o iyiliklerle güzelliklerle sevgiyle kalbi tezyin edeceğiz. Yine bu mutasavvıfların kullandığı bir tabir kalbin tezyin edilmesi. İşte o zaman insanoğlu hakiki insana Hatta o ideal vardır. Dediğimiz. Evet, insanı kamil olarak bunu tasvip etmişlerdir mutasavvıflarda. O insanı kamilde kimdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Dolayısıyla bu hayat yolculuğunda aslında yaptığımız her şey ona daha çok benzemek. Biz çünkü ona ne kadar çok benzersek, o kadar çok insan oluruz. O kadar çok Rabbimize de yaklaşmış oluruz. Lamya Hanım insan-ı kamilden bahsettiniz. Buradan devam edelim isterseniz. Evet. Ee, i̇nsan-ı kamil dediğimizde insan-ı kamil kavramı e, İslam tasavvufunun geliştirdiği bir kavram. E, burada biz insanın en mükemmel şeklini e, alması olarak görüyoruz. Ve ilahi sıfatları en güzel şekilde tecelli ettirmesi, evet. o söylediğiniz kalbin aynalanmış, tezyin edilmiş halini bulması evet. şeklinde tarif ediyoruz. İnsan-ı kamil hakkında e, biraz daha derinden e, Evet biraz açalım isterseniz. Hı hı, Dediğimiz gibi aslında bu tasavvuf disiplininin esas konusu aslında bütün bu seyir sülüğünde insanın ulaşması gereken bir hedef olarak insanı kamili insanın önüne koymuştur. Yani çünkü insanı kamil kimdir? Bütün mükemmellikleri, bütün güzellikleri, bütün kemalatı kendisinde toplayan insan anlamına geliyor insan-ı kamil. E, ve bu da tabii ki insanlığın önünde aslında e, bir örnek olarak numune-i imtisal e, ve en güzel üsve-i hasene olarak duran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Dolayısıyla burada e, mutasavvıflar bu ideale ulaşmak e, yolunda e, insanın geçmesi gereken bir takım merhaleler o, olduğunu söylemişlerdir. Biraz önce onlardan kısaca biraz bahsettik. işte e, insanın e, ka, nefsini tezki etmesi, e, temizlemesi e, ve kalbin tasfiye etmesi dedik. Dolayısıyla burada aslında kalbin tasfiyesi ile birlikte Allah-u Teala'nın insanı kâmil kimdir? allah Teala'nın bütün esma ve sıfatlarının en güzelce, en güzel şekilde tecelli ettiği varlık demektir. Aslında bu kainat, kainatta gördüğümüz her şey onun esmasının bir tecellisidir. Çünkü her bir şeyde bir tecelli görürüz, her bir varlıkta bir tecelli görürüz. Ama bütün tecellileri kendinde cem eden ee, ve tamam. kendini de toplayan varlık ise e, insandır. E, bu anlamda da o yüzden e, insan için kainatın özü özeti demişlerdir. Hatta bunu çok güzel bir ifade eden bir beyit var Şeyh Galib'in. Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen merdüm-i dide -i olan ademsin sen der. Yani sen kendine bir dikkatli bak sen kimsin? Kendi de bil. Evet kıymetini bil, bil. sen e, alemin özüsün özetisin. Sen aynı küçük zamanda tabii küçük alem sen aynı zamanda alemin göz olan bir yaratılışla yaratılan insansın sen kendine şöyle bir bak der Şeyh Galip çok güzel bir beyittir Bu anlamda da tabii Hazreti Ali'nin de bir sözü var şöyle der sen kendine cisim olarak küçük bir şeyi görürsün. Ama esasında bütün kainat sende dürülmüştür. Bu anlamda da dediğimiz gibi bütün esmai ve sıfatı kendisinde tecelli eden bir varlık olması açısından küçük alem olarak görülmüştür oldu. Bu anlamda da tabii ki mutasavvıflar çok kıymet vermişlerdir insana. Özellikle de insanın sahip olduğu o kalp açısından insana yaklaşmışlardır. Çünkü şöyle der mutasavvıflar, kalp arşı rahmandır, nazargahı ilahidir. Kudüsü Hadis'te geçer siz de hadisçisiniz. Orada şöyle der çok da severler tasavvuflar bu hadisi ve çok sık kullanırlar eserlerinde. allah Teala yerlere göklere sığmayan Cenab-ı insanın kalbine sığmıştır. Çünkü biz orada o hissiyatı o duyguları, o maneviyatı aslında merkezinin kalp olmasından dolayı orada hissediyoruz. Ve orada tecelli ettiği için. O yüzden kalbe özel önem vermişlerdir. Ve onun parlatılmasını o tecellilerin yansıtılması anlamında çok ve e hatta şöyle der Yunus, çok güzeldir yine bu dizeleri de. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. Yani orası aslında insana değer kazandıran diğer bir hususiyeti de kalp sahibi bir varlık olmasıdır. Kalbe sahibi olmasıdır. Bu anlamda da şöyle derler, bir insanın kalbini kırmak aslında, Kâbeyi yıkmaktan. yıkmaktan daha büyük bir günah olarak görmüşlerdir ve Yunus'un dizeleriyle söyleyecek olursak yaradılanı hoş görmek yaradandan ötürü çünkü allah Allahu Teala'nın gerçekten çok kıymet verdiği bir varlık olmasından dolayı insanı kırmanın, insanı incitmenin aslında Allahu Teala'yı incitmek anlamına geldiğini düşündükleri için insan tasavvurları gerçekten mutasavvufların mutasavvıfların o insanı kamile ulaşma noktasında bize çok büyük bir ufuk veriyor. Yani o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetini, siretini, ahlakını yaşamak noktasında hiç kimseyi incitmemek, bütün 72 millete bir gözle bakabilmek, insana kıymet vermek, değer vermek anlayışını bir sürü tasavvufların bu görüşlerinde görebiliyoruz. Nerede olursa diyelim. nasıl olursa olsun insanı insan olarak görmek ve Allah'ın yarattığı insan olarak görebilmek. görmek. Hı hı. İşin sırrı burada hı hı. herhalde evet. e, Lamya Hanım programımızın sonuna doğru yaklaştık evet. çok kısa bir şekilde e, bugün için söylemek istediğiniz hı. şeyler varsa Evet. Aslında e, benim e, en başta o dediğim o e, kimiz, niçin ne niçin yaratıldık e, o sorgulama bir kere ben bununla bitirmek istiyorum e, ve sonrasında da aslında e, sufilerin bir sözüyle bitirmek istiyorum yani hani bu hayat nasıl yaşanır, bu hayat nasıl anlamlı hale gelir çünkü herkes anlamın peşinde çünkü artık hani madde e, insana bir... yetmediği e, anlaşıldı. Evet, tabii ki yetmediği anlaşıldı. Şu anda herkes hani bütün insanlık gerçekten hani o e, şeyin sancı çekiyor. Belki de bu hani korona süreci de belki bu daha su, su üzerine çıkardı. Gün yüzüne daha görünür kıldı bu e, sorgulama bu, bu sancıları. E, çok güzeldir bence e, hepimiz için belki de bir e, düstur olabilecek bir sözdür. E, benim kendi hayatımda şahsen e, çok önem verdiğim bir düsturdur bu. Şöyle der e, Allah'a muhabbetle kulluk etmek e, onun yarattıklarına da şefkat ve merhametle hizmet etmek. Yani gerçekten belki de bu hani e, tüm bu söylediklerimizi e, belki de cem eden bir sözdür. E, ben de hani bu doğrultuda gerçekten Rabbimizi e, bilip tanıyıp o, ona muhabbetle, sevgiyle kulluk yapmayı ve onun bütün yarattıklarına da şefkat ve muhabbetle e, hizmet etmeyi e, Cenab-ı Hakk'ın bizlere nasip etmesi duasıyla niyazıyla bitiriyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bu pandemi günlerinde dış dünyadan uzaklaştığımız böyle bir süreçte ve evde kaldığımız süreçte kendimize dönüp biraz sorgulama fırsatı yakalamış olduk sizin de konuşmalarınızla. Tekrar teşekkür ediyorum teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler için de. Teşekkür ederim. Programımızın burada sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.